Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakiyar. <gülüyor> dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı. Hoş geldiniz. Günaydın, hoş geldiniz. Ee, yaz tatilinde bir okul macerası anlatacağım. Vay vay vay. Ee, eğlenceli bir tatil kitabı olabilir bu. Ee, Timo Parvela'nın yazdığı Ella ve Arkadaşları, Mavi Bulut'tan çıktı. Türkçesi Aylin Gümüş'e ait. Kitabın resimleri de Çınar Dize Sert Barut'a ait. Ee, okuduğum zaman bana hemen Pıtırcık'ı çağrıştırdı. Ya. Yani Pıtırcık da hani o bir sınıf dolusu çocuğun maceraları anlatılır ya ama böyle uh -huh. çok e, çocukça e, oyunların, esprilerin yanlış anlaşılmaların olduğu. Bunda da e, o tat var. Çok keyif aldım ben okurken. E, Timo Parvela Finli bir yazar. Ben ilk defa bu kitapla tanıdım kendisini. Finlandiya'nın bir numaralı çocuk kitabı kitapları yazarı olarak tanıtılıyor kitabın arkasında. Bu Ella serisi 18 kitap yanılmıyorsam 18 Aha. kitabı çıkmış. Pek çok dile çevrilmiş. Yine arkada yazdığına göre bir milyonun üzerinde okura ulaşmış. O ne güzel. Sinemaya duyarlanmış. uyarlanmış. Youtube'da filmin fragmanını hmm. izleyebilir ilgilenenler. Keyifli bir filme benziyor. Özgün dilinden çevirmiş onu biliyor musun? Finceden çevrilmiş Bu kitap aslında anladığım kadarıyla üç kitabın, üç maceranın birleştirilmiş hmm. yani Kısa kısa üç kitap varmış. Onları birleştirip tek bir ciltte toplamışlar. Böylece hani arka arkaya oku, okuyorsun. Yani azıcık Kısacık okuyup da hmm. bitmiyor. Tadı zamanında kalmıyor. Evet, evet. Yani uzun sürüyor. Hoşuma gitti beni o yüzden. Ee, i̇lk kitap Park'ta geçiyor. Adı bu Park'ta. İkincisi tiyatroda. Hı -hı. Ve üçüncüsü de okul gezisinde. Şimdi Ella kitabın baş kahramanı anlatıcısı. Onun Hı -hı. ağzından dinliyoruz. Ee, birinci sınıfa gidiyor ve çok iyi bir sınıfımız, çok iyi bir öğretmenimiz var diye başlıyor. Ee, kitabın başında zaten bu karakterleri de e, çizmişler. Tek tek orada tanıyoruz kim olduğunu. Ee, küçük böyle yumurcaklar. Bir ya süre çizimler sonra... yalnız çok böyle acayip bir şey veriyor. Hava verişti. Senin anlattığın her şeyle çok uyumlu. Evet. Çizimler. Yani o evet. çocukların ve bu kitabın ruhunu yansıtmış evet. bence de. Ee, bu çocuklar birinci sınıfa giden... Ufak ufak tipler ama Hı. ortalık karıştırma konusunda son derece başarılı. Yani istesen toplayamazsın bunları bir araya. Hikaye şöyle başlıyor. İşte öğretmenlerini çok seviyorlar ama öğretmenleri artık eskisi gibi değil Ella'nın anlattığına Hı. göre. Öğretmenimiz hep mantıklı konuşurdu, sınıfta gürültü çıkaranı sustururdu, çok ödev verirdi diyor. Yani tipik bir öğretmen anlatıyor ama bir gün her şey değişmiş öğretmen. İşte tahtaya yanlışlıkla tebeşir demiş, ödev vermeyi unutmuş. İşte e, çocukların ikisinin ders boyunca taso kalkları değiştirdiklerini bile fark etmemiş. Öğretmen çok dalgınlaşmış. Hmm. Ve e, bir mektup okuduğunu görüyorlar. Mektuptan kendi kendilerine anlam çıkarmaya başlıyor. İşte mektup geldiğinden beri öğretmen değişiyor. İşte yüzü kızarmış, hmm. elleri titremeye başlıyor ve bir tanesi ortaya bir fikir atıyor. Kesin öğretmenimize şantaj yapılıyor <gülüyor> diye... Ondan sonra bu fikir üzerine yürümeye başlıyorlar. <gülüyor> Kim şantaj yapıyor, niye şantaj yapılıyor olabilir, öğretmeni bundan nasıl kurtarabilirler? Yani kendi teorilerini ispatlamak için her şeyi yapacaklar. Evet gibi. ve araştırmaya başlayacaklar. <gülüyor> Ama bu arada öğretmen gerçekten çok sinirli. İşte çocuklar kurcaladıkça bir şeyleri <gülüyor> adam iyice çileden çıkıyor. Çok sinirleniyor, çok gergin öğretmenleri hiç böyle değildi aslında. Ne olabilir? İşte kim şantaj yapabilir? Müdür öğretmen ders versin diye mi şantaj yapıyor? İşte B sınıfının öğretmeni çok şüpheli görünüyor. Acaba ondan mı bir şey çıkacak? Ve kılık değiştirip mesela böyle pamuktan sokaklar yapıp öğretmenler odasına girip müfettiş süsü verip kendilerine olayı araştırmaya çalışıyorlar. Ama <gülüyor> çok saçma diyaloglar oluyor. Önceden işte İngilizce öğretmeninin yüzü çok buruşuk olduğu için insanları zehirleyebileceğini düşünüyorlar mesela. İçeri girince onlara bisküvi uzattığı için bağlarak kaçıyorlar. <gülüyor> yani bir teorilerini bu şekilde ispatlamış oluyorlar işte evet zehirlemiş birisi zehirlemek istedi diye ve sonunda öğretmen işte takip ediyorlar işte bir e, çanta para dolusu e, bir çanta ortaya çıkıyor bunlar içindeki işte donutlak dergileri koyuyorlar içine para çantayı değiştirip e, şantajı engellemeye çalışıyorlar. <gülüyor> Tuhaf tuhaf şeyler oluyor ama en sonunda polisi falan da işin içine katıp öğretmenle şantajcıyı basıyorlar. <gülüyor> ki ortaya öyle bir şey çıkıyor ki aslında bambaşka bir şeymiş. E, komik evet, bir finale yani, bitiyor ilk bölüm. E, e, göründüğü gibi bir şey olmayacağı çok belli yani. Evet, e, her kitap bu arada e, kendi içinde de bölümlere ayrılıyor. Farklı yerlerde e, farklı olaylar yaşanıyor. Bu arada bu şantaj hikayesi de bütün bu bölümlerin e, içinde... Devam Sürekli eden ana öykü olarak oku, okuyoruz. Daha sonra işte öğretmen evleniyor, balayına gidiyor. İkinci bölümde başka bir öğretmenle, geçici bir öğretmenle başlıyor Hı -hı. hikaye. Tabii asıl öğretmen bunlara alışık, aşılı. <gülüyor> <gülüyor> Yeni öğretmen çok da baş edemiyor. Bir süre sonra gerçek öğretmenleri tekrar geliyor ve çocukları tiyatroya Hı -hı. götürüyor. O bölümde de tiyatro macerası. Yani tiyatro salonu, tiyatro oyunu Hı -hı. nasıl birbirine katılır? <gülüyor> nasıl her şey birbirine girer? Onu öğreniyoruz ve e, Kırmızı Başlıklı Kız oyununu izledikten sonra öğretmen e, yıl sonu gösterisi olarak e, çocuklara işte bir piyes hazırlıyor. E, Kırmızı Başlıklı Kız değil de işte, Pamuk Prenses ve Yerir Yüceleri canlandırmaların için. işte kostüm Veriyor, kostüm arıyorlar. Müzayedeye katılıyorlar kostüm bulmak için. <gülüyor> bir sürü öyle olay var ve e, elbette e, mesela Pate diye bir karakter var çocuklardan Aha. biri. O Pate o işin içine giriyorsa zaten yapılacak değil, bir şey olmaz. yok. Yani <gülüyor> mutlaka bir şeyler karışıyor. Bir de böyle kulaktan kulağa e, sözlerin değişmesi var. Bu yine Yanlış anlaşılmalar çok var kitapta ve çok yazar çok eğlenceli biçimde ilerletiyor bu olayları. Yani işte pati tuvalete gidiyorum diye fısıldıyor. Öğretmene söyleyin tuvalete gidiyorum ben diyor tiyatroda. Hı hı. Kulaktan kulağa o kadar komik şeylere dönüşüyor ki öğretmene çok saçma bir cümle gidiyor. Öğretmen susun bakayım falan diyor. O arada biraz sonra bakıyorsun ki tiyatro sahnesinde pate girmiş. <gülüyor> Oyunun içine dahil oluyor. Ortalık karışıyor. İnsanlar alkışlamaya başlıyorlar. <gülüyor> çok komik. Tabii öğretmenleri her seferinde... Ee, büyük bir sabırla ama bir yandan da yani ne kadar dayanıyor bu adam bunları diye <gülüyor> <gülüyor> okurken eğleniyorsun. Yani bizim sabrımız yetmiyor aslında yani. Evet yani e, çocuklar çok, okurken çok eğlenecekler eminim. Üçüncü kısımda da okul gezisine çıkıyorlar. Okul gezisine bunlarla çıkarsan ne olur? Vallahi ne Başına olmaz. Başına neler gelir yani Neyin olmayacağı daha kısa bir süre içinde kimlik, para, her şeyin olduğu çantası okul bahçesinde kalıyor ve hepsi, öğretmen her yer hepsi görüyor bunu ve el sallıyorlar çantaya. <gülüyor> ve gezi bu şekilde ilerliyor. Öğretmen beş parasız. Çocukların cebindeki üç kuruş para var. Onları da işte pate yemek yemeye girdikleri yerde aşçı yamağı sanıldığı için yemeğin içine döküyor paraları gibi şeyler oluyor ve sonunda sağ salim okula geri dönüyorlar ama tabii ...bütün bu maceraları, olayları... ...okurken çok eğlendim ben. E, kitabın içinde de görseller var mı? Var. E, ara ara... E, o ...işte mesela evet. tiyatro sahnesi var. Be, belli anların... E, ...sahneleri canlandırılmış <gülüyor> <Zaman gülüyor> <Yazık zaman>. ya da öğretmenin. Zaman zaman... Yazık ya. Halini görüyorsun. Evet. Bu, e, filmde de buna çok benzeyen bir... ...öğretmen ha. canlandırılmış. Filmdeki karakterle buradaki çizim çok... ...eşleşiyor. E, çok yani bir aslında alternatif pıtırcık e, diyebiliriz. Diyebiliriz. Putricik evreni, alternatif pıtırcık evreni. Evet, e, putricin film versiyonu diyebiliriz. E, bu dediğim gibi bu üç kitabın, üç maceranın birleştirilmiş Hı -hı. hali Ela ve arkadaşları ama daha fazla maceraları var. Umuyorum ki devamı da e, basılır. Anladım, çok... e, yani. Çok eğlenceli ve e, keyifli olduğu belli. Evet, Ela ve arkadaşları Timo Parvela'nın yazdığı e, Türkçesi Aydın Gümüş'e ait, resimlerde Çınar Dize Sert Barut'a ait. Mavi Bulut yayınlarından çıktı bu kitap. E, yaz tatilinde... E, ya okul kitabı dedin ama hani yani okul, evet. Okulda geçiyor maceralar Ama yaz tatilini güzel vakit Geçirmek isteyen çocuklar için iyi bir Seçenek bence bu edebı arkadaşları ee, Bu kitabı armağan etmek istiyoruz Bu hafta blogda Yayının linkini paylaştığımızda Oraya yorum bırakarak Çekilişe katılabilir dinleyicilerimiz tamam. Şimdi müzik arasında veriyor muyuz? Evet e, müzik arasında bir e, fin şarkısı Aa, çalalım e, Loitima söylüyor Levan Polka. çok ünlü bir e, fin şarkısı bu Hadi dinleyelim <gülüyor> Mesuton net o evotik, bea oli merkanayoka izelleya ja viulu on kuya boyotik. Egiten apoy komert yuzaktasin la karas kolay asalayda salivili putsa, putta, se kamaris savirsia ve ise da kuyutik. Kunda ma poigana purissa emmen düttenuyutik. Egiten apoy ko emmen hayta sin la karas kolay asalayda putta, puten. Ya Allah, padahi padahi padahi lahi padahi padahi pam pam aleluya Allah datang Muri le sanno iota tukkesu sierru pesu selvetasta toma terrena reale tu corrio lu sia matti de murius makko man sa e tala paiko hellus haltta koatniya hukki lei e salaida salirili putta putta puttiya wei cemila sanno iota purra pittai muani vo nielasta 94.9 Açık Radyo'da Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap neyle devam ediyor Yıldıray? Mavi Mucize adlı kitapla devam ediyor. Final e, tarafından Türkçesi yayınlandı bu kitabın. Francisca Wolf Wolfheim e, yazmış e, kitabı Sabine Rixen. Resimlemiş. Almanca aslında da Olcay Maden Ünal tarafından çevrilmiş bir kitap. Ee, kitapta bir karakterimiz var. Deminki gibi kalabalık bir çocuk topluluğu yok ama yine hayli eğlenceli. Ee, Yakup e, doğum gününde bir dolma kalem alıyor armağan olarken. Yani ona armağan geliyor Yakup'a. E, fakat kalem işte e, zor yani o kalemle yazmak. İşte biraz kağıdı yırtıyor ee, işte bazen işte kocaman mavi lekeler kalıyor sayfanın üstüne akıtıyor yani Hı. kalem belli ee, ailesi diyor ki ya bu kalem bozuk herhalde bunu değiştirelim bu böyle olacak gibi değil. ama Yakup istemiyor çünkü bütün o lekelerden filan hepsinden çok hoşlanıyor Yakup ve hatta e, işte ellerini mesela o lekelerin üzerinde ellerini gezdiriyor Hı. bütün böyle e, bulaştırıyor ellerinin de mavi mavi olmasından çok hoşlanıyor eee işte e, bu e, şeyle sonra e, kalemiyle çeşit çeşit şey yapmaya başlıyor. Yani onun lekeler bırakmasını sağlıyor kağıtların üzerine. E, hatta e, eğer kalem akıtmıyorsa mürekkep olmuşsa çaktırmadan o hallediveriyor o meseleyi. Böylece bir sürü e, leke elde ediyor kağıtların üzerine. Yani masmavi lekelerden oluşan bir hı hı. E, şeyi oluyor e, kağıdı oluyor. Fakat derken e, bu kağıdın üzerindeki lekelerden e, bir, e, bir tanesi bir çocuğa benziyor. Uzun burunlu bir çocuğa benziyor. O kağıttan çıkıveriyor. Ha. Evet. Böyle uzun burunlu bir çocuk. Ve e, birlikte oyun oynamaya başlıyorlar. Yani bir sürü oyun oynayalar ondan sonra. Konuşuyorlar, sohbet etmeye başlıyorlar. İşte Mavi Çocuk onun da adı. Pinokyo ile ee, falan bir ilgisi var mı? Yo, hayır ama hani burada gönderme vardı. Yani burnu o kadar uzundu ki Pinokyo gibi filan diye Hı. bir e, göndermesi var. E, sonra mürekkep, bu mürekkep çocuk önce o işte çizdiği bulutları alıyor mesela onu işte üflüyor, o bulutlar kaçmasın diye camları kapıyorlar. Bulutlar o, odanın içinde dolanmaya başlıyor. Ondan sonra e, işte odanın içinde bir e, şekilde bu mürekkepten bir sürü hareket oluşuyor. İşte üflüyorlar bulutlara, bulutlar gidiyor geri geliyor, bir şeyler oluyor. Derken ya top mu oynasak filan diye e, düşünmeye başlıyorlar. E, ama nasıl ne yapacağız diyor mavi şey mürekkep çocuk ben diyor sadece mürekkep toplu oynayabilirim. İşte hemen bir mürekkep top yapıyorlar o zaman. <gülüyor> ee, bir şey diyeceğim ha. şimdi mürekkepler ortada gezinirken sağ sola değiyorlar. Ya şimdi ben o konuya çok girmek istemiyorum. <gülüyor> yani annelerin en sevdiği kısım. <gülüyor> i̇şte o konuya girmek istemiyorum. Yani burada tabii ki aslında bütün o dünyanın... o odanın içinin göndermeleri bunlar Aha. herhalde aslında. İşte Yakup atıyor atıyor. Mürekkep çocuk sürekli topu yakalıyor. Bak, bu Yakup çok hani sinirleniyor bu duruma. Niye ben atamıyorum hiç gol diye. Sonra ayağına Mürekkep filan damlatıyor. Yani öyle vuruyor topa ki hani o zaman gol atabiliyor. <gülüyor> i̇şte beraber bitiyor o zaman maçları. Ondan sonra işte bir, bir şeyler okumak istiyorlar. İşte rafta bir sürü kitap var falan ama aa hop kağıdın içinden bir Mürekkep kitap çıkartıyor. Mürekkep çocuk. Hmm. Sonra bunu okuyorlar. İşte bir... E, masalda da e, işte bir mavi göl var içinde bir sürü mavi balığın yüzlüğü. Bir tek bir tane kırmızı balık varmış ama o kırmızı balık falan derken hop bizim Yakup uyuyor. Sonra uyandığında bir bakıyor her şey eski halinde. Yani bütün o mürekkep lekeleri kağıdın üstündeki yerinde. Mürekkep çocuk kağıdın üstündeki yerinde. Her şey orada duruyor. Yerli yerinde. Ama bir türlü onları tekrar çağıramıyor. Hareket ettiremiyor bir türlü. Ne oluyor? Hani niçin olmuyor? şimdi? görmüş? E, derken oturup bunlarla ilgili hayal kurmaya başlayınca macera tekrar başlıyor. E, ve kitap da böyle bitiyor. Yeni macera Güzelmiş. başlarken kitapta bitiyor. E, çok güzel gerçekten. Yani böyle çok kısacık anlatmış. Bu çok kısa bir kitap. Hı hı. E, tatlı tatlı anlatıyor ve sırf e, mavi mürekkep lekelerinden oluşan e, koca bir dünya var. Ee, tabii sadece mavi renk yok kitapta yani öyle zannedilmesin ama asıl olan o e, mürekkep lekeleri. Mürekkep lekeleri de bence çok önemli şeyler yani mürekkep leke... Yani ...ben de çocukken oynamayı çok severdim mürekkep lekeleriyle hatırlıyorum. Yani işte mürekkepte anlatıp sayfayı ikiye katlayıp işte yok arasından ip geçirip Hı -hı. yok... ...bir sürü şey yapardık yani bunlarla. Doğal olarak olurdu bazen bunlar. Bazen biz kasten yapardık. Hı -hı. Ee, tıpkı Yakup gibi bu kitaptaki... Ben de Ve suyu, çok oyna... suyun üstüne damlatmaya, sula, ıslak kağıda damlatmayı Evet, severdim, işte türlü çeşit şey yapardık olur. tabii. Ee, sonra ne bileyim başka alanlarda da aslında bunlarla karşılaşıyoruz. Roşa testi diye bir şey var evet. yani psikoloji e, dünyasında. Hani onlarda mürekkep lekesi basitliğine indirmeyelim ama yani sonuçta o lekeler. Yani lekeler önemli. Evet. Ya da ne bileyim işte sanat tarihinde bir sürü teknik var. İşte Decalcomania, işte Max Ernst falan hani. Hı -hı. Ee, ya da ne bileyim başka teknikler lekelerden oluşan işte Jackson Pollock'lar falan yani bir sürü. Tetikliyor bir sürü şeyi. Evet leke çok önemli bir şey yani. Hani o kadar önemli bir şey ki bir sürü yere gidebiliyorsun lekeden. Peter Reynolds'ın nokta kitabı aklıma geldi şimdi. Ve evet benzer kitaplar ya da o mor çizgi vardı. Evet. Mesela o da çizgi üzerine e... Harold ve Mor Tebeşir'i. E... Evet yani bütün bu aslında benzer e... kanalda bir kitap diyebiliriz. Ee, dolayısıyla leke çok önemli bir şey. Etkinliği kendi içinde bir kitap. Kitabın arkasında sanki öyle bir etkinlik sayfası mı gördün? Ya evet şimdi kitabın onu asla hiç anmak istemiyordum ben çünkü açıkçası beğenmedim bu etkinlik önerilerini. Ee, yani kitaptaki e, potansiyele göre e, yani hani bir e, nasıl diyelim ilkokulda bu kitabı okutmuşsun da sonra çocuğa sınav yapıyormuşsun gibi hmm. bir etkinlik bölümü bu. Yani ben pek hoşlanmadım. Yani Yakup'un kaleminin mürekkebi ne renk falan gibi sorular var. Yani <gülüyor> e, hani o yüzden pek almak istemiyordum o çizimi bölümü. Çizimi görünce ben demin evet. tam görememiştim. Yani, Merak evet, ettiğim var, var. Ama yani hani e, kitabın potansiyelinin yanında çok çok çok çok zayıf. zayıf. E, ama kitabın kendi potansiyeli ortada. Yani alın bir mürekkeple kesi yapın ve Hani bakalım nereye gidiyorsunuz başka mürekkep lekeleri yapın başka renklerde lekeler yapın o lekeleri birleştirin içine çizgiler koyun çizgiler koymayın bir yerini kesin bir yerini oyun bir şeyler yapın yani bitmeyen bir yok. etkin evet yani hani şu tükenmez diye bir içecek var ya bir ekliyorsun hı hı. bitmiyor asla onun gibi bir şey bu lekelerde. Dolayısıyla çok keyifli bir kitap. Evet adını tekrar Mavi, edelim. Mavi Hiç Mucize anladım. final kitaptan çıktı. Türkçesi Francisca Wolfheim'in yazdığı ve Sabine Riksen'in resimlediği Olcay Maden Ünal'ın çevirdiği kitap Mavi Mucize. Evet bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere ama önce Taygalı bölümümüz var. Evet. Tayga bu hafta ne okuyalım? Tayga hangi kitabı okuyalım? E Zogi yok ya. Zogi tamam. Kim Zogi kim? E, zogi bir ejderha. Ya. Evet. E ne yapıyor bu ejderha? Hmm. O uçuyor. Uçuyor mu? Evet. Başka? E, ateş çıkarıp duman çıkarıyor. Oo ne çok şey yapıyor peki bunları yapmayı nasıl öğrendi? E öğretmenleri öğretiyor. Ha, öğretmenleri Bayan Ejderha'nın anaokuluna gidiyormuş Zogi. Bir ejderin bilmesi gereken her şeyi de orada öğreniyormuş. Bu anaokulunda öğrenmiş yani ateş çıkarmayı, uçmayı. Baksana ne yapıyor şimdi? E uçuyor. Hı hı. E, sonra bir ağaca tosluyor. Dunk. <gülüyor> ağaca e. çok toslayınca ne oluyor? Sonra. Yok, ağaca toslayınca? E. Küçük bir kız geliyor. Ee, Aa ne yapmış bak. E, Hayır. E, bitmedi. Aa ha, peki. E, e, burasına e, bunu yapıştırıyor. Ne o? O, e, o bir band. Ha yara bandı yapıştırıyor. Aa bak burada ilk yardım çantası var onun. Makası da yine de var. Oyun değil de yapıştırdığı bant işte onun altına sargı bezin gibi bir şey herhalde merhem falan koyuyor. Onu yapıştırmış. Sonra ne oluyor? Ee, bir şey bana. Ee, sonra e, o yapıştırırken o da ne fikir diyor. <gülüyor> Zogi gidiyor değil mi? Evet. Tamam. Sonra? Ee, bu ateş çıkarırken Hı -hı. bunlar çık e, ama e, çıkaramıyor ama bunlar bu da çıkaramıyor. Bu hmm. mu çıkarıyorsa? Aa bir dakika e, burada kükremeyi mi öğreniyorlar ateş çıkarmayı mı? E, ateş. Ha ateş çıkarım. çıkarmayı tamam sonra. Ha, ama e, sisi kusuluyor zavallının. Ah zogicik. Sonra ne oluyor? E, aynı küçük kız geliyor. Aa yine geldi. Bak yine ilk yardım çantası var mı? Bu sefer ne veriyor? Ee naneli pastil. Evet boğaz yumuşasın diye tamam. Zogi ne diyor bir şey diyor mu Zogi? E, o <gülüyor> e, değil Sonra ne oluyor? E sonra bu ateş çıkarıyor. Oo peki öğrencileri de çıkarabiliyor mu ateş? E bu bu kar çıkarıyor. Aa aslında. ne acayip ateş çıkaracağını. Sonra. Evet. Başka ne oluyor? Sonra. Bu ateş çıkarırken bir tane kanada yanıyor. O zaman ne oluyor? Ee, yine aynı küçük kız geliyor. Aa, yine geldi. Bu sefer de bak başka şeyler çıkartıyor ilk yardım çantasında. Doktor çantası gibi bir çanta o. Sonra Zogi ne diyor? Ay ne yiyisi diyor. <gülüyor> Bu ona bandaj yapıştırıyor. Evet yanık kanalının yanık yerine. Şimdi de... E, prenses kovalıyorlar. Evet. Prenses kaçırmayı öğreniyormuş. Ejderhaların prenses kaçırması e, gerekirmiş. Bunu konuştu. Hey, çekil bakayım oradan. E, bu... Baksana kepçeyle kovalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sonra ne oluyor? Peki, bunu, bak. Bu da elma atıyor. Evet elmasının yarısını atmış. Ama baksana yine gelmiş. Evet ama bir şey söyleyeyim. Söyle. Can... Bu korsana konuştur. Korsan değil ki o kalledeki şövalyelerden birisi. Al bakalım sana ne mesela ne döküyor olabilir? Su olabilir. Al sana soğuk su. Ee, Ay, ama baksana bu ne yapıyor bu sefer? Yine gelmiş bu kız ama bu sefer çantasından ilaç falan çıkarmıyor. E, ne o? Ama... bir Meğer kız prensesmiş aslında. Prenses inci. Zogine e, diyor. E, bu Çekil dedim çekil oradan çekil bıy bıy bıy. <gülüyor> Peki bu prensesi o gi ne diyor o zaman? Aynı <gülüyor> zeki. Evet böylece bak gördün mü Zogi işte okulunu bitirdi. Aha bak bu sefer bu kız o Zogi ile beraber anaokuluna gidince bütün ejderhaların sağlık sorunları ile ilgileniyor gördün mü? <gülüyor> Derken... Şövalye Ooo işte. bir tane şövalye. Şimdi şövalye ne olacak peki? Zogi ile şövalye karşı karşıya. Ee, Zogi o kılıç benim diyor. Evet. Ee, bu hayır benim diyor. Peki ama bak kim girdi araya? Yine o kız. Evet. Prenses İnci. Bu sefer ne oluyor? Ee... Prenses İnci diyordu ki bak dur burayı hatırlatayım mı sana? Ama ben evet. Prensesinci diyordu ki durun dövüşmeyin ne şapşalsınız siz. Ben zaten prenses olmak istemiyorum ben doktor olmak istiyorum diyor. E, şu, bu şövalyede ne diyor? E, ben de doktor olmak istiyorum hiç de şövalye olmak prens olmak istemiyorum diyor. Böylece ikisi birlikte doktorluk yapmak üzere yola çıkıyorlar. Ama yola çıkarken onlara birisi katılıyor. Kim katılıyordu onlara? Zogi. Zogi ne oluyordu? Ambulans. Evet Zogi de onlarla birlikte. Hastalara yardım etmeye gidecek. İşte gidiyorlar. Güle güle Zogi. Hadi şimdi hoşçakal diyelim. Hoşçakal. Çakalı basacağım. Hadi bas. Çakal. Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı